bu haftaki muhabbet bağının resul Ekrem Efendimizin ömrü saadetlerinin 10. yılında e, meydana gelen hadiseler olduğunu, Şam'a gidişleri hadisesini konuşacağımızı, lakin bundan evvel mümferit birkaç hadise var, oradan başlayacağımızı söyleyip Fatih abi, Evet, yani hayat-ı saadetlerinde iki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 10. senelerinde, ee, münferit bazı hadiseleri de burada zikretmek icap ediyor. Çünkü bunlar ileriye de ışık tutabilecek. Detay zaten Hz. Peygamber Efendimiz'in hayatını düşündüğümüzde her detayın da kıymetli olduğunu herhalde söylemeye hacet yok. Ee, Şam'a gidişleri önemli bir bahis. Orada Rahip Bahira ile görüşmeleri önemli Eyvallah. bir bahis. Ee, önemi Peygamber Efendimiz'in hayatı saadetindeki önemin ötesinde Tartışılan bazı mevzulara teşne olduğundan e, zikredilmesi hatta açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin 10. senesinde, ömrü saadetlerinin 10. senesinde vuku bulan birkaç hadisi zikredelim. Buyurun. Resul-i Ekrem efendimiz ömrü saadetlerinin 10. yılı içinde bulunuyorlardı. Bu sırada himayesinde bulunduğu amcası Ebu Talib'in, koyun ve keçilerini gütmek istediğini söyledi. Onu canı gibi semen amcası önce buna razı olmadı. Ancak Efendimizin şiddetli arzu ve ısrarı karşısında kabul etti. Fakat bu sefer zevcesi Fatıma Hatun bu isteğe şiddetle karşı koydu. Ancak Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu itirazlara rağmen muhakkak surette bunu yapmak istediğini e, defaatle söyleyerek onları ikna etmişlerdir. Bendiniz burada bir tespitte bulunmak istiyorum. Bu hadiselerin Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin iki ameliyatından hali sababetinde çocukluk hallerinde geçirdikleri iki ameliyattan sonra vuku bulduğunu hatırlatarak fıtratı Allah'ın bizden razı olduğu fıtrata uygun olan insanların asla ve asla ellerinin emeğiyle çalışmaktan kaçınmayacaklarını, toplumda, cemiyette muhakkak faydalı olmaya gayret eden insanlar olacaklarının işareti de vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, peygamberliğini ilan etmeden evvelde, Allah Teala'nın razı olduğu bir fıtrat ve ahlak üzere oluşu ve hatta iki manevi ameliyattan sonra da kendisinde zuhur eden güzelliklerin, fevkalade ehemmiyetli oluşuna dikkat çekerek diyoruz ki, cemiyette başkalarına yük olarak değil, tembellik yaparak değil, bir şekilde sorumluluğunu idrak ederek, faydalı olmaya çalışmak, aynı zamanda Allah'ın bizden beklediği bir ahlak şeklidir ve Hz. Peygamber'e mensubiyeti olan insanların muhakkak olması, bulunması gereken bir haslettir, bir fiildir. İki can serveri Efendimiz, Baş tacı edilse de fevkalade hürmet ve muhabbetle hani tabir var ya sıcak sudan soğuk suya elini sokturmamak diye bir tabir var. Her türlü hizmetine herkes koşmaktayken el üstünde tutulsa da o aile içerisinde bir sorumluluk almayı tercih etmiş ve fıtratı peygamberi yeleri de buna müsait ve bunu icap ettirdiğinden amcası Ebu Talib'in keçilerini davarlarını gütmeyi, koyun çobanlığı yapmayı kendi yapabileceği bir iş olarak görerek Gayret etmişler Bu basit bir iş değil Sabah sıcak vurmadan Bir şekilde uykunuza Kıyarak istirahatinizi eksik yaparak Vakitlice hayvanları hiç yormadan Otluğa götüreceksiniz Güneşin altında Onların otlaması için onları muhafaza edeceksiniz Daha sonra da yine Hava kararmadan Bir şekilde zayiat vermeden onları Yerlerine götüreceksiniz İki can serberi Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Çobanlık yapmışlardır Hatta bütün Enbiya-i kiram haziratı dahi Çobanlık vazifesiyle Bir şekilde meşgul olmuşlardır İstiyorsanız bir anekdot daha var Ondan hak edelim Ömrü saadetlerinin bir senesini Koyun gütmekle geçiren efendimize Nübüvvet vazifesi verildikten sonra Sahabileriyle bir gün kıra çıkmışlardı Merruz Zahran mevkiinde beraberce misvak ağacının yemişini topluyorlardı. Gönülleri kucaklayan tebessümleri arasında sahabilerine şöyle buyurdu. ''Siz bu yabani yemişlerin karalarını tercih ediniz. Çünkü onun siyahı en lezzetlisidir.'' Sahabiler merak ve hayret içinde ''Ya Resulallah'' dediler. ''Bu yemişin iyisini kötüsünü çobanlar bilir. Siz de koyun güttünüz mü?'' Nebi-i Ekrem Efendimiz yine ruhlar okşayan tebessümleri arasında hiçbir peygamber yoktur ki koyun gütmemiş olsun cevabını verdiler. Allah taifesinin nurlu simalarından Hz. bahad Nakşibendi İnakşibendi bir sözünü hak ederler. Diyor ki ben insanlara hizmet etmeden evvel veya hizmet için gayret etmeden evvel bir nevi staj gibi Pratiğim gelişsin diye ilk başta hayvanlara hizmet ettim diyor. Hayvanların hizmetiyle meşgul oldum. Muhallemdeki, semtindeki efendim kedilerle, köpeklerle, koyunlarla bir şekilde uğraştım. Onların hizmetini görmeye çalıştım. Daha sonra insanların hizmetine gayret ettim diyor. Hayvana hizmet etmek, hayvana layıkıyla efendim ihtiyacını karşılayarak sabırla muamelede bulunmak Hazreti insana verilmiş bir hastettir. Yine Evliya Allah Hazreti'nden bir zatın e, Sohbetlerinde diyor ki Dedesi 90 küsur yıl yaşamış Ve aşağı yukarı bu 90 küsur yılın 80 senesini bir fiil çobanlıkla geçirmiş Ve şöyle demiş Hayatım boyunca Bu 80 senelik çobanlık yaptığım Müddet içerisinde şu dağların, taşların, efendim üzerinde ayak basmadığım yer yoktur, namaz kılmadığım da yer yoktur. Ve elhamdülillah bu 80 sene içerisinde bir kez bile hayvana sövmedim diyor. Çobanlıkla meşgul olan insanlar hayvana sövmeden, efendim güttükleri davara vesaireye sövmeden ve onları hırpalamadan çobanlık yapmanın ne olduğunu daha iyi fark ederler. Dolayısıyla bir insanın insana hizmeti belli olur tabi ki. Fakat insan hayvana hizmet ederken bile fıtratını, ahlakını gösterir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dahil olmak üzere bütün peygamberler bir şekilde hayvanların hizmetiyle, çobanlıkla meşgul olmuşlardır. Bunun hikmetini tabii ki biz bilemiyoruz. Muhakkak üzerinde çok konuşulacak şey var ama Allah Teala'nın bir sırrı, bir hikmeti diyelim. Biz de geçelim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin çobanlık yapması bu senede olan değişik enteresan hadiselerden de bilmemiz gereken maddemattan. Bir başka hadisede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yapılan eğlenceleri merak ederek, hani bu düğün, bu dernek, bu çalınan şeyler nedir diye sorduğunda diyorlar ki düğün dernek falan var. Yani o kadar safiyane ve o kadar masum bir vaziyette ki, o kopan gürültünün, dağdağının efendim, eğlencenin ne olduğunu bile bilmeyecek bir masumiyette. Merak ediyor acaba neye benziyor diye. Çobanlık yaptığı esnada arkadaşını çoban koyunların başına koyuyor. Kendisi düğüne gideyim de bakayım neye benziyor diye. Meraklarından, merakını mucip olduklarından iştirak ediyorlar. Fakat ne zaman gittim diyor o cahiliye şiirleri okunarak şehvani ve nefsani şiirlerin okunduğu ve insanın şehvetini arttıracak olan musuki'nin icra edildiği meclise girdiklerinde min tarafillah Allah tarafından kulağına bir perde iniyor ve hiçbir sesi işitmeyecek hale geliyor ve daha sonra da bir uyku hali zuhur ediyor. O uyku haliyle beraber kendileri saadetle buyururlar. Beni güneşin harareti uyandırdı diyor. Bir baktım ki ne düğün kalmış ne dernek kalmış. İnsanların hepsi gitmiş. Tabi burada bir başka güzellik de var. Yani normalde uyku gaflettir. Gaflet işaretidir. Fakat Allah Teala salih kullarına ve başta peygamberler olmak üzere seçtiği kullara uykuyu bir gaflet alameti, bir gaflet hali olarak vermemiştir. Uyku, bu nevi şahsiyetlerde, Allah'ın rahmeti olarak, zuhur etmiştir. Mesela, tasavvuf terbiyesinde, büyükler için, mana sultanları için, hiçbir zaman uyudu, yattı denmez. Mihman oldu denir. Mihman olmak demek, Allah'ın, semti ahadiyetine, Birliğine Bu kesret aleminden sıyrılıp Vahdet alemine misafir olarak Gitmeye deniyor Büyüklerin uykusuna Uyudu yattı denmez Mihman oldu Misafir oldu denir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hayatı saadetine baktığımızda Onun uykularının bile Allah'a karşı uyanıklık olduğunu Fark etmiş oluruz Uykularında bile gafletten halas olmak, kesretin her türlü dağdasından âlâ işinden, masivanın perdelerinden uzaklaşmak için Allah Teala'nın ona uykuyu nasip ettiğini görürüz. Nübüvvetinin ilanından sonra da Hz. Aişe Validemizin Ya Resulallah, senin uyuduğunu görüyorum, fakat kalkınca tekrar namaz kılabiliyorsunuz, abdest almıyorsunuz, diye sorduklarında Ya Aişe, benim gözlerim uyur fakat kalbim uyanıktır cevabıyla embiyya ikram hazaratının yani peygamber efendilerimizin ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin uyku halinin bizler gibi gaflet olmadığını dolayısıyla abdestlerinin dahi bozulmadığını müşahede etmiş oluruz. İki cihan Serveri efendimiz de hali sababetlerinde. Henüz nübüvvetlerini ilan etmeden evvel Onların uyku halinin bile Allah'ın sıyaneti Muhafazası ve Allah'a karşı uyanıklık olarak Zuhur etmesi Yine sair enbiadan büyüklüklerine işarettir Bu eğlencelerde de böyle olmuştur Bu da yine tespit edilmesi gereken bir başka noktadır Evet sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, Bu hadisesinden sonra bir başka hadise daha var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu nevi sıyanetine birçok örnek var. Fakat en çarpıcı, şimdi yeni tabirle çarpıcı diyorlar ya, çarpıcı örneklerden yani insanı sarsan, kendisine getiren, Resulüne ulaştıran efendim hadiselerden bir tanesi de Ümmü Eymen radıyallahu anh'ın rivayetiyle. Kureyş müşrikleri senede bir gün tazim için buvane putunun yanında toplanırlar. Geceye kadar kurban kesmek, saç kestirmek, itikafa girmek suretiyle merasim yapıyorlar putlara karşı. Ebu Talip de bu bayram için hazırlanmış. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de oraya gitmiş fakat tam putların yanına geldiğin esnada kendileri amcalarının yanından, halalarının yanından uzaklaşmış birden. Yani aniden uzaklaşmış ve bunun üzerine soruyorlar ilahlarımızdan yüz çevirdiğin için bir felakete uğramandan korkuyoruz. Sen niye hani bizim ilahımızı görünce hemen gerisin geriye gittin? Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha da böyle kenara çekilerek benzi de sararmış bir vaziyette cevap vermiyor. Halaları başına neler geldi sana bir hal mi oldu diye soruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir cinni bir halin tasallutu gibi bir hal yaşıyorum. Onun endişesi var üzerimde. Korkusu var diye söylüyor. Onun üzerine Allah seni şeytana müptela kılmaz. Sen nur gibi bir insansın. O kadar güzel bir haldesin ki cin, şeytan gibi şeyler sana yaklaşmaz. Sen ne gördün onu anlat bana deyince Fahri Halem Efendimiz ben putun yanına her yaklaştığımda Beyaz ve uzun boylu bir adam zuhur edip "Ey Muhammed geri dön ona sakın dokunma." diye bağırıyordu diyor. Yani Allah Teala'nın muhafazasını ve siyanetini bizzat peygamber Efendimiz hali sababetinde yani çocukluk hallerinde müşahade ediyorlar. Allah Teala'nın melekleri putlara yanaşması hususunda. Zaten tapmak mesele değil de öyle bir şey düşünülemez yanına yaklaşmasına bile müsaade etmiyor Cenab-ı Hak. Hz. Ali radiyallahu an hın yine rivayetine göre ben cahiliye insanların yaptıkları bir şey yapmaya iki defa teşebbüs etmiştim ancak Allah azze ve celle beni onlardan muhafaza buyurdu diye yine bu düğün hadisesini zikrediyor. Demek ki bu sene içerisinde koyun gütmeleri hadisesinin yanında düğün ve eğlence gibi sefih yani nefsani ve şahvani topluluklardan uzaklaştırılarak, hem de şirkeye yol açabilecek şekilde putların yanına bile gitmekten bizzat Allah tarafından alık konularak, iki cihan serveri Efendimizin muhafazası ve Allah tarafından sıyaneti korunması aşikar olmuş oluyor. İstiyorsanız bu mevzuyla beraber, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Şam'a gidişlerine, Amcaları Ebu Talip'le beraber Şam'a gidişlerine bir girizgah yapalım. İlk bölümde o girizgahımızla devam etmiş olalım. İkinci bölümde de tekrar kaldığımız yerden inşallah konuyu tamamlarız. Eyvallah. Dinleyicilerimize altını çizerek şunu söylemekte ya da tekrar etmekte belki de isabetli olmuş olur. Az evvel dinledikleri mevzuatta Peygamber Efendimizin hali sabavetlerinde, ee, başlarına gelen hadiseler tamam bunları geçtiğimiz programlarda da duymuştuk buna benzer hadiselerden bahsetmiştiniz konu niye böyle yavaş akıyor diye belki akıllarına gelmiştir abi evet. ee, burada defaatle hep sizin de buyurduğunuz peygamber efendimiz o yaşta da peygamberdi ve o yaştaki her hali, her hareketi, o dönemde yaşanan her şey bizi çok yakından ilgilendiriyor. Yani bazıları işte dediğimiz gibi dalaletteydi, bilmiyordu, sonra öğrendi gibi sözlerin çok farklı manalar ve tefsirlere ihtiyacı olduğunu hatırlatıyoruz. Ve Efendimizin daha ruhlar aleminden evvel bile, ruhların henüz yaratılmadığı zamanda bile peygamber olduğu yani kitap ve şeriat sahibi olduğunu devamlı olarak vurgulayacağız. Hani derler ya dilimiz damağımız kurusa da hep bunu zikredeceğiz. Dünyada bu kadar hadiseler peygamberi tanımamazlıktan ileri geliyor. Bizler hiç olmazsa onun nurunu en önce kendimize ve sonra da bütün insanlığa tanıtmak mecburiyetindeyiz. Bu da herhalde doğru bir anlatım ve doğru bir anlayış da olacaktır. Eyvallah. Varlık Nuru 12 yaşındayken ticaret için ilk olarak Ebu Talib ile birlikte Suriye'ye seyahat etmiştir. İkinci ticaret seyahati 16 yaşındayken Yemen'e olmuştur. Kureyşliler Şam'a gitmek üzere hazırlanıyorlardı. Ebu Talib de bu ticaret kervanına katılmak istiyordu. Yola çıkılacağı sırada bütün erkek ve kız kardeşleri Ebu Talib'i uğurlamaya geldiler. Ebu Talib Sevgili yeğenine sen de benimle birlikte gelir misin diye sordu. Amcaları ve halaları peygamber efendimizin yaşı küçük olduğu için hastalığa yakalanabileceğini ileri sürerek karşı çıktılar. Çünkü o zamanda salgın hastalıklar var. Bir beldeden bir yere giderken yoldaki ağrazlardan işte suların değişik şekilde bulaşıcı hastalıklara sebebiyet vereceğinden korkarak iklim değişikliklerin veyahut Ondan endişe ettiler ve buna müsaade etmediler halaları ve amcaları. Fakat ne oldu? Ebu Talip kendisini Mekke'de bırakmaya karar verince Peygamber Efendimiz mahzun oldu ve ağladı. Ebu Talip, ''Ey kardeşimin oldu. ne oldu? Seni götürmediğim için mi ağlıyorsun?'' diye sordu. İki cihan güneşi Efendimiz onun devesinin yularından tutup, ''Amcacığım, beni kime bırakıyorsun?'' Benim ne babam ne de annem var dedi. Ebu Talip dikkate geldi. Vallahi seni de götüreceğim. Ne sen benden ne de ben senden hiçbir zaman ayrılmayacağız dedi. Rikkat kelimesi çok güzel bir kelime. Rakik yani kalbin ince duyguları. Kalbin letafetle ve muhabbetle incelmesi haline rikkat, rakiki kalp, rikkati kalp diyoruz. Bu tabirler de dikkatten kaçmasın ricaat kelimesi çok güzel bir tabir. Mümkün olsa da yeni yeni duyduğumuz fakat eskiden beri var olan bu kelimeleri hayatımızda kullanarak tekrar kelime hazinemizi, konuşma zenginliğimizi arttırmaya devam edeceğiz. Evet. Daha sonra Alemlerin Efendisi 16 yaşındayken amcası ile beraber Yemen'e gitti. Zübeyir varlık nurunun bereketinden istifade etmek istiyordu. İstiyorsanız e, Yemen bahsindeki e, zikri yapmadan evvel e, Şam'daki olan hadiselere tekrar dönüş yapalım. Ne kadar vaktimiz kaldı bilemiyoruz ama. Bu bölümü belki de nihayete erdirip abi O zaman Aradan ikinci bölümde sonra. tekrar Şam'a e, gidişlerini e, biraz mercek altına alalım. Rahip Bahire ile görüşmelerini e, inşallah müstefit oluruz. İnşallah. Rahip Bahira ile karşılaşmaları hadisesini zikrederek devam edeceğiz. İstiyorsanız tekrar metinden girişi yapalım. Eyvallah. Ee, sizi dinleyerek mevzuyu açmaya gayret edelim. Ebu Talip, Kureyş büyüklerinden bir grupla Şam'a gitmişti. Peygamber Efendimiz de onunla beraberdi. Yolda Rahip Bahira'nın manastırına yakın bir yerde konakladılar. Bahira o zamanki Hristiyanların en alimiydi. Yani Rahip Bahira'nın bulunduğu yerde konakladılar derken Rahip Bahira bilinen bir kişi ve Hristiyanlar arasında en alimimiz, en bilgilisi diye Hristiyanların efendim baş tacı ettikleri bir kişi, şahıs. Bahira kervan gelirken bir bulutun içlerinden bir kişiyi gölgelediğini, ağacın gölgesine indikleri zaman da ağacın dallarının yine aynı kişinin üzerine doğru eğildiğini görmüştü. Bunun üzerine ''Ey Kureyş cemaati, ben sizin için yemek yaptım. Küçük büyük, köle hür, hepinizi sofraya davet ediyorum.'' diye kervana haber gönderdi. Halbuki Bahira, daha önceki gelişlerinde yanlarına hiç uğramaz, onlarla alakadar olmazdı. Kervandakilerin hepsi sofraya gelmiş, sadece Fahri Kainat Efendimiz eşyaların yanında kalmıştı. Bahira... Gelenlere tek tek baktığı ve kitaplarında okuduğu sıfatları hiçbirinde göremedi. Evet yani ben bir hasta kesmiyorum ki konunun yekunu tamamıyla konuşulsun zikredilsin diye. İstiyorsanız biraz daha devam edelim. Daha sonra çünkü detaylandıracağımız noktalar gelecek. Ey Kureyşliler! Kafilenizde olup da buraya gelmeyen kimse var mı diye sordu. Kureyşliler, ey Bahira! Geride bir çocuktan başka kimse kalmadı. Yaşça en gencimiz olduğu için onu eşyalarımızın yanında bıraktık dediler. Bahira onu da çağırınız bu yemekte o da bulunsun dedi. Zaten derdi onu görmek. Derdi kureşleri misafir etmek değil ki öyle bir adeti yok. Fakat derdi bu bulut kimi gölgelendiriyor ve beklediği simaya sahip olan o mu? Hazreti Peygamber'in geldiği gelişi, müjdelerini haber almış ve ona göre hareket etmiş. Bahira, evet. Muhammedül ül Emin'i getirip sofraya oturttular. Rahip onu görür görmez dikkatli dikkatli bakmaya ve baştan ayağa süzmeye başladı. Daha sonra da elinden tutup, ''Bu alemlerin efendisidir. Bu alemlerin Rabbinin Resulüdür. Allah onu alemlere rahmet olarak gönderecek.'' dedi. Kureyş büyükleri ona ''Bunu nereden biliyorsun?'' diye sordular. Rahip ''Ben onun vasıflarını bize indirilen kitapta okudum. Nitekim siz yaklaştığınız zaman onun için eğilmedik ne taş ne ağaç kaldı. Hepsi de secde ettiler.'' ''Zatiş şaceru natakal haceru şakkul kamaru bi işaretih diye şahane bir nutuk vardır.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nübüvvetini ilanından sonra sahabeli kiram hazaratı, taşların hareket ettiğini, o geçerken ağaçların dallarını eğdiğini, ona selatü selam okuduklarını görmüşlerdir. Sehatiş şecaru, natakal hacaru, taşlar konuştu. Şakkul kameru, kamer ikiye bölündü. bir işaretihi, onun işaretiyle diyerek şair bunu zikrediyor. Dikkatli olan göz Değil Kur'an-ı Kerim'e bakıp da Hz. Fahri Alem'in güzel suretini, siretini görememek Bütün indirilmiş kitaplarda bir şekilde Ol Habibe'ye, Ol, Habibe, ol Server-i Nebi'ye işaret etmiştir İnsaf ile bakan, insaf ile düşünen kişi imanı geçtik, biraz insaf sahibi olan siret Nebi'yi, suret Nebi'yeyi Hemen fark edecektir Evet. Bu cansız şeyler ancak bir peygambere secde ederler. Ben onu ayrıca peygamberlik mührüyle de tanıdım. Bu mühür kürek kemiklerinin arasında bulunuyor dedi. Bahira peygamber efendimize ve amcasına bazı sualler sorup aldığı cevapların bilgilerine muvafık düştüğünü görünce kanaati kesinleşti. Ebu Talib'e dönerek yeğenini hemen memleketine geri götür. ''Yahudilerin ona zarar vermelerinden sakın. Vallahi Yahudiler onu görüp de tanırlarsa muhakkak öldürmeye kalkarlar. Bu çocuk Araplardandır. Halbuki Yahudiler gelecek peygamberin İsrail oğullarından olmasını isterler. Senin yeğeninin hal ve şanı çok büyük olacaktır.'' dedi. Ebu Talip de rahip Bahira'nın tavsiyesi üzerine mübarek yeğenini alarak, Hemen Mekke'ye döndü. Evet. İstiyorsanız o paragrafı da okuyalım. Kıymetli dinleyicilerimizin sabrını su istimal etmek istemiyorum ama neticede okunan metin Siyer-i Nebi'den olduğu için çok da sabrı tahammüle hacet de yoktur. Muhabbetle dinliyorlardır. Ee, bunları dikkatlice dinlemeleri ve akıl süzgecinden süzmeleri icap ediyor ki üzerine konuşacağımız şeyleri inşa edebilsinler. Hristiyan müsteşrikler bu hadise sebebiyle İslam'a leke sürebilmek için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahip Bahira'dan terkinler aldığı iddiasında bulunurlar. Bu ise tamamen hakikat dışı bir ithamdır. Kur'an ve tevhid akidesine zıttır. Zira Bahira bir Hristiyan papazıydı. Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim tahrif edilmiş olan Tevrat ve İncil'i tahsih edip dururken Allah Resulü'nün böyle bozulmuş bir dinin temsilcisinden telkin alması nasıl düşünülebilir? Yani yine bu insaf derecesinde düşünüldüğünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yakın tarihe kadar öyle sözler söylenmiştir ki biliyorsunuz biz siyerini bir işlerken ta başından da şunu zikrettik. İki cihan serveri efendimizin tarihi hayatını sihirine bir işlerken, güncel hadiselerin de bir tefsiri olduğunu, karşılaştığımız hadiselerin de açıklamasına yardımcı olduğunu beyan etmiştik. Eyvallah. Şimdi bir karikatür krizi vesairesi falan diyerek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yapılan hakareti konuşuyoruz. Çok değil, bundan 50-60 sene evvel, bazı Müslüman ülkelerde basılan, Din kitaplarında ve tarih kitaplarında aynen şu ifade vardır. Kütüphanelerde mevcut bunlar. Bazı Müslüman ülkelerde, tebasının, halkının çoğunun Müslüman olduğu yerlerde bu eserler basılmış, hatta e, kendi eğitim kurumlarında ders kitabı olarak okutulmuştur. O sözlerden size naklediyorum. 1930'lar, Peygamber Efendimiz hakkında anlatılanlar bahsinde değil de Kur'an bahsinde şöyle bir ifade yer almaktadır. Kur'an, Muhammed'in sözüdür. Muhammed bunları hemen açıklamadı. En önce mağarada uzun uzun düşündü, bunları derleyip toparladıktan sonra insanlara anlattığı ifadesi vardır. 3-4 sene, 5 sene, 6 sene Bunlar ders kitabı olarak okutulmuştur Müslüman ülkelerde Yaşanmış bir hadiseden bahsediyoruz Kayıtlı ya. bir hadiseden bahsediyoruz Çok çok müracaat edildiğinde Kaynak gösterebileceğim bazı kütüphanelerde bile Bunu bulabilirsiniz Çünkü mesela bizim kütüphanelerimizde Birçok neşriyat var başka ülkelere ait neşriyatlar da var Bunlar metin halinde yazılır Kabe'yi anlatıyor yine Aynı eserde Eser demek yanlış olur ee, Neyse biz öyle diyelim Onların eseri çünkü, neticede o eserden de mesul olacaklar. Kabe küp demektir, kelime manasıyla. Aynı tavlada kullanılan zar gibi, ifade böyle, aynen metin böyle. Arap rivayetine göre İbrahim adında bir peygamberin yaptığı söylenir. Söz böyle. Yani biz iğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batırmak gibi bir yoldan hareket edersek bizim vücudumuza batırdığımız iğnelerden vücudumuz kevgire döner ve selam. Biz derken umum olarak Müslümanları kastediyorum. Şimdi burada Rahip Bahira ile alim birisiyle görüşmüş batıllardan bazıları da öyle diyor. Bizim sözde Müslümanların Söylediği ifadeden bana daha çok insaflı Fakat tabi yanlış Programı dinleyen arkadaşlar Ya biz hangi kanalı açtık falan diye Şüphe etmesinler Şu anda bizi dinliyorlar Radyo 15'teler Ve Siyer-i Nebi'den bahsediyoruz Rahip Bahira ile görüşmüş Kur'an ayetlerinin hepsini ondan almış 6 bin küsur ayeti kerimeyi Hepsini etmiş, Bütün İslam'ın inceliklerini öğrenmiş Sonra peygamberliğini ilan etmiş diyorlar bu aklı muhal bir şey. Bütün hepsini 12 yaşındaki bir çocuğa bunu anlatması, etmesi, hemen bir saatte, yarım saatte neyse bunu anlatması, bir kere bunların okunması o kadar sürmez. Bunu diyorlar, atıyorlar yani. Bu yalanı, bu iftirayı atıyorlar. Hani sanki işte İslamiyet Hristiyanlığa şu halini borçluymuş ve Allah muhafaza sanki Hristiyanlıktan alınmış gibi bu ayetler ediyorlar. Bir kere o kadar saat içerisinde bu kadar hani bunun zaten aklen, imanen bir kaydı kuydu yok. Fakat kelam alimleri biliyorsunuz kelam diye bir ilim var. Kelam ilmi hem Müslümanların zihinlerinde takılan sorulara akli ve nakli cevaplar vererek bazı vesveseleri ortadan kaldırmaya yönelik hareketlerde bulunmuşlardır. Tevhid inancını Anlatmaya gayret etmişlerdir hem de tevhid inancını bozan bu tevhidin karşısında olan insanlara da mantıken bu imana sahip olmadıkları halde mantıki deliller arayanlara da akli ve mantıki deliller sunarak onların savlarını, vesveselerini, iftiralarını çürütmek üzere tesis etmiş bir ilimdir kelam ilmi. Kelam alimleri bunlara cevap veriyor. Biz tabi kelami açıdan cevap vermeyeceğiz fakat kayda değer olduğu için zikrediyoruz. Bu kadar ayetin birkaç saat içerisinde okunması bir kere zaten kısa zaman almaz, uzun bir zaman alır. Okunduğu anda ezberlediğini düşünmek ve bunlarla peygamberliğini ilan ettiğini, al bununla peygamberliğini ilan edeceksin sen diye, güya bahiranın aklıyla bunu yapmasını düşünmek fevkalade bir hamakat işaretidir. Zira kelami açıdan incelendiğinde birazdan Kur'an'i cevabı verilecek. Ayetleri zikredeceğiz. Kelami açıdan bakıldığında buna, peki Bahira bu kadar ayeti kendi hıfsında tutuyorsa, niye böyle bir şerefi karşısındaki çocuk gördüğü bir kişiye kaptırdı da, kendisi peygamberdi, niye ilan etmedi? Hem de saygın biriydi. Of, yani neler olmazdı ki. Bahira alemin zirvesi olurdu, varsa öyle bir marifeti. Demek ki bunlar akla, mantıka, muhaldir. Delilik ve deliliğin tezahürü şeklinde karşılanacak şeylerdir. Ama belki de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisinin, bilgisinin, ahlakının azaldığı devrelerde müsteşriklerin yani Hristiyan oldukları halde şark kültürü, ve İslam dini hakkında araştırma yapanların, tam bu cehalet esnaında birçok şeyden kopmuş toplumlar ve Müslümanlar varken hazır, böyle bir iftirayı atmanın çok uygun bir zaman olduğunu düşünmüşler. Zaten aynı devrelerde bu kitaplarda yazılmış. Peygamber'e taarruz edilmiş. Zira şunu görmüşler ki, Kur'an-ı Kerim'i tahrif edemeyecekler. Fakat Kur'an-ı Kerim'i tahrif edemeyecekler ama Kur'an-ı Kerim'i sahiplenecek onun etrafında haleler oluşturabilecek insanlar ancak ve ancak Hz. Muhammed Mustafa'nın aşkıyla yanıp tutuşan aşıklar olacağını bildiklerinden Resulullah'ın muhabbetini ortadan kaldırmak için hayatına hadisi şeriflerine sünneti seniyesine ve öğrettiği şeylere Kuşku ve nifak sokarak Basitleştirerek bu muhabbetten insanları müminleri uzaklaştırmaya Gayret etmişlerdir Şu anda da bu var mı Var mı yok mu diye cevap vermekten Bendeniz hazer ediyorum Kaçınıyorum Çünkü buna var demek bile hafif kalıyor Kıymetli dinleyicilerimizin irfanına terk ediyorum Çok ilginç bir durum da yok mu Fatih abi Burada Şimdi programın ismi muhabbet bağı ya hı hı. E, buradaki muhabbeti bir de şu açıdan bakınca bir şeyi bozmak için tahrif etmek için önce bir öğrenmek bellemek gerekir o malumatı evet. almak gerekir. Böylesine malumata yakinen e, ulaşan o malumatı edinen kişiler bunu o malumatla beraber bildikleriyle beraber hıfzettikleriyle beraber sevmek yerine bozmaya çalışıyorlar. Şuradaki bütün bu bilgiler, tarihler, yaşanan olaylar muhabbeti içinden çekip çıkartırsak e, hani algıladığımız şeyde eksik kalacak epeyce herhalde. Evet, e, ben deniz e, fikkinize iştirak ediyorum. E, bu arada istiyorsanız e, ara verilmeden bu kelami açıdan verilen cevapların haricinde ayrıca Kur'an'ın kelamı. Yani bir de kelam ilmi var bir de Allah'ın kelamı var Allah'ın ile verilen cevaplara dikkat çekmek üzere Eyvallah. istiyorsanız e, aldığımız bazı notları ve metinleri de tekrar zikretmiş olalım e, bakalım neler zuhur edecek kıymeti dinleyicilerimiz de umarım hem gündemi hem siyeri nebi'yi beraber işlememizden memnunlardır ve o dikkatle bizi takip ediyorlardır buyurun efendim Diğer taraftan Bahira'nın dini olan Hristiyanlık'ta Allah telakkisi antropomorfik yani beşeri sıfatlarla teçhiz edilmiş müşahhas bir yapı sergilemektedir. Yani o kadar tarif etmişler ki Allah onlara göre bu Yahudinin bozulmuş şekline de var. Yahudinin bozulmuş şekli derken yani Musa aleyhisselamın getirdiği dinin haricinde farklı bir inanca dökerek Allah'ı böyle güreşen oturan, Yorulup 6 gün kainatı yarattıktan sonra biraz şöyle çekileyim ve kenara istirahat edeyim gibi insani, beşeri sıfatlarla Hatta daha öteye giderek Allah'ın oğlu vardır Şöyledir, böyledir İşte Adem'e dokunmuştur, kainatı öyle yaratmıştır falan gibi Kendi sapık itikatlarını zerkeden bunları yaymaya gayret eden bir toplum halindeydiler Şimdi bu tarafından da bakılınca iyice bir abes ve bir saçmalık zuhur ediyor ki bu haldeki bir insan nasıl oluyor da tevhide giden bir insanın zuhuruna vesile oluyor. Mantıksızlık ve hatta imkansızlık muhal bir hadisedir. Oysa Allah Resulü ve vesselamın getirdiği İslam dini tevhid temelleri üzerine hak tarafından gönderilmiş bir dini mübindir. Yani tabi Peygamber Efendimiz tarafından getirilen İslam dini derken, Bizim anlamamız için böyle söylüyor müellif. İslam dinini peygamber Efendimiz getirmemiştir. Allah'ın dini İslam'dır. Bozulmamış haliyle beyan ettikleri İslam demek daha doğru olacaktır. Evladım. Evet. Allah telakkisi müteal yani idrak ötesi ve her türlü noksan sıfatlardan münezzeh ve mücerret bir mahiyet arz eder. Ne güzel bakın bizi dinleyenler esma Hüsna'dan da bazı isimleri öğrenmiş oluyorlar veya öğrendiklerini tekrarlamış oluyorlar. El Müteal ismi var. Evet. Hz. Allah'ın Esmaül Hüsna'dan. El Müteal idraklerin bile üstünde bir teali, bir yücelik. Yani idrak ve tahayyür boyutunun da üstünde bir ulvilik ve yükseklik manasına. Evet. Bu hakikat dolayısıyladır ki Kur'an-ı Kerim ehli kitabın BİSET'ten evvel de olsa ancak ilahi istikamette olanların kurtuluşa erebileceğini şöyle bildirir. Evet. Onun mealini de okuyalım. Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabi'ilerden Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve salih ameller işleyenlere korku yoktur. Ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Heh. Bakara 62 Şimdi burada yine bir soluklanalım. Demin söylediğimiz, zikrettiğimiz yani Hz. Allah'ın dini birdir. İnsanlar sonra bu dini bozarak kendilerine göre isimler takmışlardır. Musacılar, İsa'cılar, Şucular, Bucular gibi. Hz. Allah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İslam'ın bozulmamış halini ve en mükemmel halini tebliğden evvel de bir şekilde bu fikri dini akımda şeklinde gözüken fikri akımlara kapılmayarak dinin bozulmamış orijinal şekliyle tevhid inancını muhafaza eden fakat adı Yahudi kavmi içerisinde geçen veya Hristiyan olarak geçen, Sabi'yi olarak geçen değişik üzümlerde insanların da yine Allah'ın istikameti üzerine gittiklerinden adları ne olursa olsun Peygamber Efendimizin peygamberliğini ilan etmeden önce bu hal üzere bulunmaları sayesinde Onların da mümin olduklarına, hatta ve hatta dikkat buyurun, wa la kafun alehim wa lahum Onlara korku da yoktur, hüzün de yoktur diyerek Allah Teala Yunus suresinde, ela inne evliye Allah la kafun aleyhim wa lahum yahzanun diye buyurmakta. O Allah verilerini tavsif ederken Cenab-ı Hak onlara korku ve hüzün yoktur diyor. Demek ki onlar. Peygamber Efendimizin peygamberliğini ilan etmeden evvel de Allah velileri var. Nasıl Allah velisi onlar? Hristiyan cemaati içerisinde, Yahudi cemaati içerisinde duruyor. Peygamber Efendimiz henüz peygamberliğini ilan etmemiş ve onlar da bozulmuş bir din, adı din olan şeylere tabi olmuyorlar. Allah'ın birliğine inanmışlar. Allah'ın beşeri sıfatlardan münezzeh olduğuna inanmışlar yakıştırmalar falan yapmıyorlar yani istikamet üzereler onlar o ümmetin velileri geçmişte nasıl peygamberler varsa peygamber efendimizden evvel peygamber efendimizden evvelde yine Allah velileri var onlar da o ümmetin velileri fakat Hz. Peygamber efendimizin peygamberliğini ilan ettikten sonra Muhammedur Resulullah diyen insandan asla ve asla aziz çıkmaz çünkü İzzet ve şeref Muhammedur Resulullah'a verilir. Peygamberi kabul etmeyen insanda velayet zuhur etmez. Velayet Allah'a yakınlık halidir. Resulullah'ı kabul etmeyen bir insan asla Allah'ın kurbiyetine, korkusundan emin olmaya, mahzun olmaktan uzak olmaya mazhar olamaz. İlla Muhammedur Resulullah diyecek. La ilahe illallah'la beraber. Buna dikkat çekilirse Bahira'nın Peygamber Efendimizin geleceğini Tevşir etmesi Fakat Resulullah Efendimizin Henüz bir isetinin nübüvvetini İlanın olmayışından dolayı Bahira'yı da Geçmiş ümmetlerin velilerinden Bir zat olarak kabul etmek Mümkündür ama o kadar Neticede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize Ayetler öğrettiğini dinin Hakikatini öğrettiği gibi saçmalıkları Yakıştırmak hem delilden uzaktır, hem bunu söyleyenler dinden uzaktır. Bu kaynaklardan istifade ederek adı Müslüman adı olduğu halde farklı farklı yazılar yazan, efendim bir şeyler çizen insanlar da bu dinin münafıklarıdır diyorlar büyüklerimiz. Üçüncü bölüme girerken daha evvel bıraktığımız konuyu hatırlatalım kıymetli dinleyicilerimize. Yani Ehli Kitab'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den evvel Allah'ın dini üzere, birliği üzere, tevhid inancı üzere giden kişilerin imanlı olduklarına Peygamber Efendimiz'in ilan etmeden evvel peygamberliğini Allah'a bir şekilde imanını koruduklarından dolayı onların da müminler olduklarına dair ayeti kerimeyi okumuştuk. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kabul etmeyenler asla ve asla bu hal üzere değildir. Zaten iki Cihan Serveri Efendimiz'in peygamberliğini, bir isetini insanlara ilan etmeden evvelki halinden önce onlar Peygamber Efendimiz'in geleceğine iman etmiş insanlardı. Burada acayip bir şey daha çıkıyor hani Bunu da zikredelim sonra Diğer e, tartışılan Bahira ile alakalı tartışılan mevzuya Kur'an-ı Kerim'den cevaplar şeklinde Devam edecek iki tane ayet daha var Onları zikredeceğiz Ne acayiptir ki Bırakın Peygamber Efendimiz'in ümmeti Muhammed'i olarak onu kabul ederek Velayete çıkmayı Peygamber Efendimiz nübüvvetini ilan etmeden onu kabul etmek bile Bir insanı velayet makamına yükseltiyor ki La خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ tabirini Cenab-ı Hak bu kimseler için, veli kimselere kullandığı bu tabiri o kimseler için de kullanmış oluyor. Diyelim ve diğer cevaplara, diğer hususları aydınlatmaya eserimizden, elimizdeki kitaptan devam edelim. Diğer bir husus, Peygamber Efendimiz, Kur'an'ın bildirdiği ve tarihin de şahit olduğu üzere ümmiydi. Yani okuma yazma bilmiyordu. Ayet-i kerimelerde şöyle buyrulur. Sen bundan önce ne bir yazı okur ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı batıla uyanlar şüphe duyarlardı. Hayır, o kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi ancak zalimler inkar eder. Ankebut 48-49 daha evvel uyku meselesini zikrettiğimiz gibi uyku bir gafiyet halidir. Fakat peygamberinde zuhur ettiği zaman uyku Allah'a karşı bir uyanıklık halidir dedik. Ve Allah'ın muhafazasının bir alametidir dedik. O öyle bir peygamber ki öyle bir ekmeli mahlukat ki mahlukatın mükemmeli ve eftali ki onda nakısa gibi olan haller bile birer zinet haline dönüşüyor. Öyle bir nurlu zat, nurlu peygamber. Ümmi olmak, yani bir kişiden tahsili vesaireyi öğrenmemek. Bir kere hemen şunu bir tespit edelim. Cahil ile ümmi aynı şey değildir. Ümmi e, müsaade ederseniz açacağım ama bilmiyorum. Yani kıymetli dinleyicilerimizin de sabbunu su istimal etmek istemiyorum. E, cahil ile ümmi arasında fark vardır. Cahil Temiz gücünden uzak, idrak kabiliyeti olmayan, tahsille vesaireyle de uğraşmayarak iyice körelen kişiye denir. Ümmi öyle değildir. Bir halk lisanıyla tabir edeceğim, bir de tasavvufi lisanla tabir edeceğim. Müsaade ederseniz. Nakledeceğim daha doğrusu. Ümmi öyle değildir. Toplumumuzda da ümmi denilen kişiler cahil manasına değildir. Ümmi, belli bir tahsil almadığı halde, okuma yazmadığı halde, bir okur yazar gibi, etrafını aydınlatan kişilere ümmi denir. Tasavvuftaki tabiri de şu, ümmi diye, cahile denmez. Cahil kişi, birisinden okumamıştır, etmemiştir. Neticede, fıtratına da muhalefet ederek, kendisindeki kabiliyeti ortaya çıkartmadan, Öteki tarafa geçmiş veya öteki tarafa doğru bu şekilde seyahat eden adama cahil denir. Fakat ümmi öyle değil. Tasavvuf erbabına göre ümmi ölümlüden ders almayan kişiye deniyor. Yani onun bir ölümlüden ders aldığını, fani bir insandan bir şeyi meşkedildiği görülmemiş. Yani ümmi, sofi istilahatında ölümsüzden ders alan, Okumaya ve yazmaya böylece ihtiyaç dahi duymayan zata deniyor. Fakat biz buradaki ümmi manasına sen din okuma yazma bilmezsin derken bu başkasında belki ayıp sayılabilecek olan hal Hazreti Fahri Alem Efendimizin Kur'an'ın kendisine indirilen kelamı kadimi masarı olan zat için bir şeref olduğunu görüyoruz. Yani hiç kimse diyemez ki sen şunu şuradan öğrenmiştin, bunu buradan meşk etmiştin, e sende de bir çok kuvvetli bir akıl var, belagat, fesahat, selaset, neyse, bu kabiliyet var, aldın bu düşünceleri satıra döktün diyemez. Neden? Bir beşerden ders aldığı gözükmemiş. Dolayısıyla, sözü Bahira'ya getirirsek, rahip Bahira'dan bir şeyler aldı, etti vesaire gibi sözleri söylemek, kelami açıdan, ümmi bir insanın bu şekilde bir tahsili, Olmadığını hem ispat etmiş oluyor hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ümmi olduğunun Kur'an-ı Kerim'le ifadesinde burada öğrenmiş oluyoruz. Açıklamasında neler var? Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem rahip Bahira ile görüştüğünde ise 12 yaşındaydı. Bahira'nın yanında çok kısa bir mühlet bulunmuş ve çok kısa bir görüşme yapmıştı. Hal böyleyken ümmi bir çocuğun 6 bin küsur ayeti kısa bir sürede ezberleyip 28 sene hafızasında muhafaza etmesi ve 40 yaşından sonra bir anda bunları anlatmaya başlaması imkansızdır. Yine bu şartlar altında İslam gibi mükemmel ve cihan şumul bir dini öğrenip o dinin ibadet, muamelat, ukubat ve ahlak nizamını ortaya koymasının imkansız olduğunu her aklı Selim sahibi kolayca kabul eder. Evet tabi delillere ihtiyaç duyan insanlar için, ya bu usta deliliniz ne, nedir diye soranlar için bunlar bol bol malzemedir. Fakat hani koca imanı diye geçen bir şey var ya, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize iman etmişiz ve onun Allah Teala'nın en seçkin kulu olduğuna gönül vermişiz, kalben inanmışız bu delillerde, bu nevi açıklamalarda hala bocalayanlar için bir karine teşkil eder, bir izah teşkil eder. O sebepten bunları zikrediyoruz. Evet. Bir ayeti kerime daha var. Evet Baba efendim isteğiyle. onu da toparlayalım sonra konuyu nihayete erdirelim inşallah. Ayrıca Bahira'nın okuyup yazdığı dil İbranice, Kur'an-ı Kerim ise fasih ve açık bir Arapçadır. Allah Teala Allah Teala bu tür iddialar hakkında şöyle buyurmaktadır. Muhakkak biliyoruz ki kafirler, Kur'an'ı Muhammed'e bir insan öğretiyor diyorlar. Bu asılsız yakıştırmayı ileri sürerken kastettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'an ise apaçık bir Arapçadır. Nahl 103 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hakkında konuşulmasına biz tahammül edemiyoruz. Onu tahkire veya onu eksik göstermeye Ona dil uzatılmasına Kalben razı olmuyoruz Bu güzel Fakat Allah Teala Ne kadar çok seviyor ki Hazreti Peygamberini Ona atılan iftiralarda Hazreti Peygamber Efendimiz Kendini savunmuyor Fakat Allah Teala Ona yapılan bu iftiraya Onun hürmetine O iftiraları bir muhatap kabul etmeyiz biz. En adi gördüğümüz bir insanın bize karşı söylediği şeyleri muhatap kabul ederek kendimizi cevap verme tenezzülünde bulunmayız. Allah Teala Resulullah'ına kadar seviyor ve Habibi ki onun hakkında konuşulanlara, onun hürmetine tenezzülen ayetlerini inzar ediyor. Resulullah'ın kadri kıymetine ve Allah katındaki makamına işaret. Hani diyorlar ya biz Kur'an-ı Kerim'e baktık Habibullah ismini görmedik diye göremezler tabi Habib ve Mahbub ilişkisinde alakasında Allah Teala'nın dininin Allah Teala'ya imanın namusu olan Hazreti Peygamber'e Allah Teala dil uzatılmasına asla ve asla razı değil ki asla muhatap kabul edilemeyecek bu sefih basit ve adi düşüncelere Sadece fahri alemi üzülmesin Ve o cevap vermediği için Onun namına kendisi cevap versin Diye tenezülen Bu ayetleri inzal ediyor Nazarı dikkatlerden kaçmaması icap ediyor Aynı zamanda Kur'an Bu dildeki üstünlüğüyle Arapların en güçlü şairlerine Hatta bütün aleme Meydan okuyacak kadar ileri bir seviyededir Nitekim İsra suresinin 88. ayetinde De ki İnsanlar ve cinler birbirine yardımcı olarak bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, andolsun ki yine de benzerini ortaya koyamazlar buyurulmaktadır. Yani velev ki birbirlerine yardım etsinler. Bu bir beşer sözü ise, nihayette bir beşerden beşere intikal eden bir sözse, hadi geçtik mükemmel bir Arapça eğitimi aldın düşünün. Bu da yok ya, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de meydan okur. Misli gibi getirin. Bir kısmını getirin. Hatta ondan en kısa olan ayetine bir nazire getirin. Mümkün değildir. Kendiniz getiremediğiniz gibi. İsterseniz cinlerden, gözde görülmeyen alemden de yardım isteyin. Hepiniz beraber olun. Yine de bunun mislini getirmekten acizsiniz diye. Hz. Allah bunun beşer sözü olmadığına burada tekrar işaret etmiş oluyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in Mucizül beyan oluşuna, mucize oluşuna işaretler bahsinde bir daha zikredilir belki ama neticede şunu da arz etmek isteriz: Kur'an-ı Kerim'i şu anda hifseden binlerce evladımız, yüz binlerce insan var Kur'an-ı Kerim'i hifseden. Ve maşallah ülkemizde de bu hususta çok büyük bir gayret vardır. Hakikaten hafızı kelam olan insanlar çoktur. Şunu unutmayınız ki sair dinlere mensup olan kişiler kendi mukaddes bildikleri kitabı ezberlemekten acizlerdir. Bu dahi gösteriyor ki Hz. Allah'ın kelamı olduğu aşikardır. Bir beşer sözü olmaktan uzaktır. Beşer sözü karışmayaydı o kitaplara onlar da ezberlerdi. Fevkal beşer ve mucize oluşundan dolayı Allah o kitabı kendi kudretiyle insanın kudretine sunmuş İnsanın etme kudretine mazhar kılmıştır Kur'an-ı Kerim hakkında uzun uzun konuşuruz Uzun uzun bahis açılır inşallah e, Fakat biz burada tekrar niçin zikrettiğimizi kıymeti dinleyicilerimizi hatırlatalım Ve neticeye bağlayalım Şöyle ki Demek ki Kur'an-ı Kerim birisinin öğretmesiyle hele hele Arapça bilmeyen veya Arapça konuşamayan, en azından mükemmel bir Arapçaya sahip olamayan bir insanın öğretmesinden tutun da mükemmel Arapça bilen insanların dahi bir mislini hatta en küçük haşa en kısa suresine, ayetine dahi nazire getiremediklerini düşünürsek, bunun bir talimle, bir terbiyeyle Allah'ın gayrında bir talim ve terbiye ile çıktığını düşünmek fevkalade yanlış olur. kanaatinde de zikretmek için bu ayeti burada zikrederek de konuya ayrı bir veçeden açıklık getirmiş oluyor. Evet neticeye bağlayalım. Son cümlelerimizi de alalım bu konuyla alakalı. Bununla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bahira ile görüşmesi esnasında yanlarında pek çok Kureyşli müşrik de bulunuyordu. Şayet müşriklerin iddiasında azıcık da olsa bir hakikat payı olsaydı, nübüvvetin ilk günlerinden itibaren hayatlarını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi inkara ve ona düşmanlığa adayan müşriklerin bu hadiseyi ileri sürerek itiraz etmeleri icap ederdi. Halbuki Kureyşli müşrikler bu hususta tek bir kelime dahi söylememişlerdir. Çünkü böyle bir iddianın, hiçbir aslı ve mesnedinin olmadığını çok iyi biliyorlardı. Hani bir şeyi illa doğrudan bularak, doğruyu araştırarak ve doğru üzerinde giderek çözemiyorsanız, bu doğruya muhalefet edenlerin veçesinden bakarak da çözebilirsiniz. Şöyle ki, zaten açık arayan, bu hususlarda gedik arayan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e aşikare, efendim düşmanlık eden müşrikler dahi sen bunu Bahira'dan aldın ettin oraya gittiğinde bunu öğrenmiştin lafını onlar bile zikretmemiş yani bu gözü dönmüş insanlar insan olmaktan uzak caniler efendim sureti insan siretleri hayvan olan kişiler dahi Hz. Fahri Alem'e böyle bir hususta asla ve asla iftirada bulunmamışlar dolayısıyla Ziya dediği gibi iş bu rivayet yeni çıktı diyor ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhabbetinin bütün ümmeti kuşatması ve ne yaparlarsa etsinler Peygamber'e muhabbeti olan insanları bölüp parçalayamayacaklarını anlayan müsteşrikler, batılılar ve din düşmanları Hz. Peygamber'in muhabbeti üzerinde ve onun nübüvveti üzerinde şüphe düşürmek üzere Yeni yeni modalar, yeni yeni adetler çıkartmışlar Dolayısıyla Bu kadar doğru anlatıldıktan sonra Bu işe eğri bakanların dahi Bahira meselesini zikretmeyişleri Rahip Bahira'dan bir talim terbiye Vesaire gibi mevzuyu asla zikretmemeleri, açmamaları Bunun ne kadar mesnetsiz Müşrikler tarafından dahi kabul görmeyecek bir iddia olduğunu aşikar ediyor bu de böyle e, sırlamış olalım ayrıca kaynak olarak da Zekai Konrapa'nın Rahip Bahira ile görüşmesi ve bu görüşmeyi isnat edilen iftiralar hakkında yazdığı e, makale tarzında birkaç eser vardır veya yazı vardır çok merak edenler oraya da müracaat edebilirler hoş gerçi şimdi birçok Mevzu zikreden efendim güzel ansiklopedilerimiz falan da çıktı Hatta yine İslam ansiklopedisinde de Buna müracaat ederek bu malumatı oradan alabilirler Efendim Kötülüğü zikretmek, kötülüklerden bahsetmek e, çoktur Doğrular daha azdır, doğruları öğrenmek daha iyidir Şu kötü, şu da yanlış, bu da kötü Diye zikretmektense e, Doğruları bilmesi kişinin kâfidir diye düşünüyoruz o halde muhabbet bağında ve muhabbet tadında Resulullah Efendimizin hayatı saadetini okumak ona çokça salatu selam getirmek ve Resulullah Efendimizle aramızın iyi olması için sünneti seniyesine ve ahlakı peygamberiyeye gayret etmek her türlü vesveseyi her türlü nahoş düşünceyi kendiliğinden temizleyecektir kanaatini kıymetli dinleyicilerimizle paylaşalım ve Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhim ve İbrahim ve Musa ve İsa ve ma beynahum minel nebiyyine vel murselin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain diyerek Peygamber Efendimizin vasiyetini ve tavsiyesini yerine getirelim. Yani ona salatu selam ederek ayrıca bütün peygamberanı izam İzam Hazaratına bütün Enbiya'ya selam verip Onların rızasını hoş tuttuğunu kazanarak, selamüllâhü vüsalamla bu gecemizi sırlayalım. Eyvallah abi.